Türkçe Peri Mazharları Daima Yakın Arkadaş Evvel zaman içinde mutlu ve küçük bir köyde hep bir arada görünen ve birbirlerinin yanından hiç ayrılmayan Hugo ve Elsie yaşarmış. Bak Elsie bir orman cücesi kralı güçlü görünmüyor mu? cüce kralı olabilirdim. Sivri kulaklarımı görüyor musun? Aa, ben de bu güzel cadı olabilirdim. Gerçekten de iyi arkadaşmışlar. Ve kimse onları ayıramazmış. Ama bir aradaki bu ikisinin aksine ormanın derinliklerinde Kobi adında genç bir cüce yaşarmış ve hiç arkadaşı yokmuş. Anne bugün dışarı çıkıp böğürten perilerini görelim. Ah Kobi, temizlik yaptığımı görmüyor musun? Şimdi seninle çıkamam. O zaman, o zaman yalnız başıma çıkabilir miyim? Hayatım, ormanda kötü ve aç trolllerin dolaştığını söylememiş miydim sana? Özellikle de çıktıkları saatler. Hı, hmm, gece. Bunu biliyorum. Ama özellikle dikkat ederim. Özgünüm Kobi. Ama evde kalıyorsun. Neden oyuncaklarından biriyle oynamıyorsun? Ah, peki anne. Daha sonra Kobe annesini bulmaya gelmiş. Anne! Yemek saati mi? Aa, annem uyuyor mu? İşte beklediğim fırsat. Şimdi çıkabilirim işte. Kobe sessizce evinden çıkmış ve hızla uzaklaşmış. Dolaşırken kısa sürede köye ulaşmış. Vay canına! Ne çok insan var! Daha önce insan köyüne gelmemiştim. Kobi, Hugo ve Elsie'nin mutlulukla oynadığını görmüş. Çocuklar mı? Onlarla arkadaş olabilseydim ne iyi olurdu. Ama nasıl? Hugo, ona sayana kadar git ve saklan. Hah, beni bulamazsın. Elsi gözlerini kapatırken Kobi fırsatı görmüş ve sessizce ona doğru ilerlemiş. Kobi ona büyü yapmış. Elsi hipnotize olup kolayca onu takip etmiş. Bir süre sonra beklemekten yorulan Hugo saklandığı yerden çıkmış. Elsi, tuhaf, evine mi gitti acaba? Elsi onu başka bir yere götüren Kobi ile birlikteymiş ve Kobi. Genç bir cüce olduğundan ve büyüsü zayıf olduğundan yaptığı büyük çöpücakta almış. Ben neredeyim ve, ve, ve sen kimsin? Benim adım Kobi ve benimle oynamanı istiyorum. Ne? Ama seni tanımıyorum. Oynamak istemiyorum. Beni eve götür. Hayır. Seni o çocukla oynarken gördüm. Yani benimle de oynayabilirsin. Hadi, böyle huysuzluk yapma. Hadi oynayalım. Kobi Elsie uçan güzel kelebekleri göstermiş, ona leziz çikolatalar vermiş ve hatta güldürebilmek için komik ifadeler yapmış. Ama Elsie korkmuş ve mutsuzmuş. Kobi'nin sadece oynamak istediğini bilmiyormuş. Kötü bir cücenin onu kaçırdığını sanıyormuş. Hiç faydası yok. Her şeyi denedim. Gülmüyorsun bile. Ben eve gitmek istiyorum. Ben herhalde kötü bir şey yaptım. Bak, benim hiç arkadaşım yok. Ve sadece oynayacak birini istedim. Gerçekten çok üzgünüm. Bunu duyan Elsie biraz düşünmüş. Şey, o kadar da kötü görünmüyor ama ona hemen güvenemem. Belki onunla oynarsam beni evime götürebilir. E pekala seninle oynayacağım ama sonra beni evime götürmelisin. Kobe çok sevinmiş. Onu eve götüreceğine söz vermiş. İkisi mutlu şekilde oynamışlar. Bu sırada evde Hugo herkese Elsie'nin kaybolduğunu söylemiş. Ve şimdi herkes onu arıyormuş. Elsie! Elsie! Neredesin? Herkes çok endişelenmiş. Karanlık basana dek saatlerce aramışlar. Sonunda hepsi üzgün şekilde evlerine dönmüşler. Elsie'nin ailesi onu çingelelerin kaçırdığından söz ediyormuş. Ama Hugo, sihirli yaratıklardan birinin onu kaçırdığını düşünüyormuş. Çiçek bahçesinde Elsie gökyüzüne bakmış. Kobi, beni artık eve götürmelisin. Hava kararıyor. Kararıyor mu? Ama evin evin çok uzakta ve ve geceleri troller çıkıyor. Kobi acı acı ağlamaya başlamış. Hiç önemli değil. Yolu yarın da arayabiliriz. Ama şimdi uyuyacak bir yer bulalım. Troller büyüktür ve iyi saklanırsak bizi bulamayabilirler. İkisi birlikte uzun süre yürümüşler. Ve sonunda içi oyuk bir ağaç bulmuşlar. İçine girmişler ve orada uyumuşlar. Bu arada köydeki Hugo uyuyamamış. Çaresizce Elsie'yi düşünüyormuş. Onu bulmam gerekiyor. Herkes uyuyor. Şimdi gideceğim. Sessizce dışarı çıkmış ve arkadaşını aramaya gitmiş. Ertesi sabah. Elsie ve Kobi uyandıklarında onu eve götürmesini istemiş. Eve mi? Neden biraz daha oynamıyoruz? Bak çok seveceğim bir yer biliyorum. Oraya gidelim. Ama Kobi eve gitmeliyim. Sen benimle oynamayı sevmiyorsun değil mi? Hayır hayır ondan değil. Seninle oynamayı seviyorum. Peki şu yeni yere gidelim. Bu arada Hugo, çiçek bahçesine ulaşmış. Hımm, bu Elsie'nin kurdelesi değil mi? Ya onu... Hayır, olumlu düşünmeliyim. Dikkatsizlik edip tökezlemiştir ve çalıların arasına düşmüştür. Ha ah, onu bulmalıyım. En iyisini umarak devam etmiş. Bu arada Kobi Elsie'yi uzun karanlık ormandan geçiriyormuş. Kobi... Beni nereye götürüyorsun? İşte burada. Şimdi kapat gözlerini. Kobi, Elsie'nin elini tutarak onu sık çalılıklardan geçirmiş. Evet, gözlerini açabilirsin. Şuna bakın, ay çiçekleri. Evet, Kobi Elsie'yi geniş bir ay çiçeği tarlasına getirmiş. Göz alabildiğine kadar uzanan güzel ayçiçekleri varmış. İki çocuk da burada çok eğlenmişler. Bu arada zavallı Hugo, oyuk ağaca gelmiş. Aaa! Oh, yine Elsie'nin kurdelesi. Olamaz! Ya gerçekten kötü bir peri onu kaçırdıysa, ya da bir goblin kandırdıysa. Ve aceleyle onu aramaya devam etmiş. Elsie ve Kobe mutlulukla oynuyorlarmış. Ama kısa süre sonra akşam olmuyor başlamış. Kobi, artık eve gitmek zorundayım. Şimdi mi? Neden? Biraz daha oynayamaz mıyız lütfen? Bak, hava kararırsa troller dışarı çıkar. Bunu istemezsin, değil mi? Ah ah ah ah ah, ah, ah. ah tamam, tamam. Hadi ormana dönelim ve içinde uyuyacak başka bir ağaç bulalım. Evet, kabul etmiş. Ertesi gün onu geri götürmeye ikna edeceğini umuyormuş. Ama gitmek için döndüklerinde ay çiçekleri aniden sallanmaya başlamış. Aa, bu da ne böyle? Aa, belki de bir ifadedir. Hmm? Aa! Aa! Bu bir troll. Korkmayın. Sadece etrafa bakıyorum. Hey! İkiniz çok eğleniyor gibiydiniz. Size katılabilir miyim? Ve adım Jamie. Dur biraz. Bizimle oynamak mı istiyorsun? Ama senin kötü olman gerekmiyor muydu? Tabii ki hayır. Trol olduğum için herkesin benden korktuğunu biliyorum. Ama ben de arkadaş istiyorum. Aa, o da senin gibi Kobi. Şey peki, sanırım bizimle oynayabilirsin. Sahiden mi? Yaşasın! Ve üçü birlikte oynamaya başlamış. Hugo karanlık ormana varmış. Elsie'nin nerede olabileceğini düşünüyormuş. Umarım onu yakında bulurum. Ya yaralandıysa ya da onu... Hayır! Elsie! Sık çalıların arasından koşmuş... Ve Elsie orada öfkeli halde bulmuş. Ben kaybettim, bu haksızlık. Zavallı Elsie, istersen bir daha deneyebilirsin. Elsie? Ama sen nasıl... Bunlar da kim? Aa... Hugo! Aaaa, beni bulmaya geldin. Seni çok özledim. Bunlar yeni arkadaşlar, Kobe ve Jamie. Gerçekten iyiler. Hugo, Elsa'nın bir trol ve bir cüceyle oynadığını görünce çok şey olmuş. Ve Elsa'nın Hugo'nun gelişine sevindiğini gören Kobe kendinden çok utanmış. Elsi, seni arkadaşlarından ve ailenden uzaklaştırdığım için çok üzgünüm. Ah, önemli değil Kobe. Sonunda her şey iyi oldu, değil mi? Aslında pek öyle değil. Hala evimize dönmemiz gerekiyor. Ve çok uzun bir yolumuz var. Hey durun. Belki bunun yardımı olur. Bu sihirli bir şapka. Çanı sallayıp bir şey dilediğimde gerçekleşir. Böylece hepimiz eve gidebiliriz. Ama madem bu vardı, neden oynayacak birini dilemedin sen? Çünkü bu şekilde gerçek arkadaş bulamazsın değil mi? Her neyse. Küçük Çan... Elsie ve Hugo'nun Kobe ile beraber evlerine e, gitmelerini istiyorum. Çan çalmaya başlamış ve kısa sürede hepsi Hugo'ların bahçesinde duruyormuş. Evdeyiz ama ailelerimiz ve diğerleri çok merak etmiş olmalı. Ettiler. Jamie, şimdi lütfen herkesin Elsie'nin kayboluşunu unutmasını diler misin? Jamie dilek tutup çanını sallamış. Ve tüm köylülerin hatırasından silinmiş. Ee, şey bunu anneme de yapmanı isteyebilirim. İyi geceler dileyip ayrılmışlar. O günden sonra dördü neredeyse her gün oynamışlar. Ve kısa sürede yakın arkadaş olmuşlar. Bu arkadaşlığın sınır tanımadığının kanıtı. Kişiler ne kadar farklı olursa olsun ya da görünsün, Gerçek arkadaşlık daima bir yolunu bulur.